Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. Qala l'imamu al-tahabiyyuhu rahimahullahi. Khalaka l-khalqa bi'ilmih wa kaddara lahum aqdaraan wa darabah lahum ajala. Walam yakfa alayhi şey'un qabla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 âmennâ bizâlike kulli ve ayqennâ enne kullam min indî. Bekî Ebû Cafer İmam Tahâvî rahmetullâhi aleyh ne diyor? Halakal halka bi ilmi. Halak yani Cenâb-ı Hakk'ın alemi mahlukatı yaratmasından bahsediyor. Halakanın ki anlamı var. Biri takdir anlamıydı. Bir de İcat anlamı, burada icat anlamı kullanılıyor. halka fi ف۪ي بِعِلْمِهِ Allah Azze ve Celle mahlukatı, halk ikincisi mahluk, mahlukat anlamında. خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ Yani muvafıkan bi'ilmihi. Allah Teala'nın ezeli ilminde nasıl olacaksa o ilme muvafık, o ilme uygun şekilde her şeyi yarattı ve yani ve kazalik kadder demek ve kadderahum akdara yine onlar için yani ve kadderahum lil halqi lil halqi lil ibadi o mahlukat için kulları için neyi takdir etti akdaron mel hayri ve şerr ve taat ve maasiye hayr şer taat maasiye bütün bunları bir kıymet dahilinde bir ölçü dahilinde onları da takdir etti. Yani vakad daraluhum akdaruh. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Ayet-i kerimeye bakarsanız Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ona kaderden soruyorlar. O da diyor ki Allah Teala kadbeyan Allahu Teala zâlik ve okra Teala Allah Teala bunu diyor. Kitabında beyan etti. Neyi kaderi? Ne buyurdu? İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Her şeyi bir kader, bir ölçü, bir nizam dahilinde var ettik, yarattık buyuruyor. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Peki kader neydi? Kader, takdir demek. Siz e, Allah Azze ve Celle'nin ezelde ilmine muvafık, uygun olacak şekilde...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 Şöyle bir misal çerçevesinde izah edebiliriz. Kader ne? kazane? Kader bir mühendis binayla alakalı projeyi hazırlıyor. Projeyi hazırlıyor. İşte kolonda şu kadar demir olacak, şu kadar e, çimantı olacak, şöyle bir e, direk olacak vesaire olacak. Sonra müteahhit alıyor, o projeyi binaya dönüştürüyor. O proje safhası nedir? Kader safhasıdır. Kader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 Efendim, birincisi nedir? Ee, Yunus Suresi'ni açın. Yunus Suresi'nin 61. ayet-i kerimesi. "Vemâ ya'zubu 'an rabbik." Sayfanın dibine bakın. E, 215'in sayfa, 215. "Vemâ ya' buldunuz." 215'in sayfa. "Vemâ ya'zubu 'an rabbik." "Vemâ ya'zub vemâ yezîbudemâ." Rabbinden gizlenemez. En rabbike min misqali zerratin fil arzi. zerre kadar bir şey yerde veya semada Allah'a gayb değildir. Cenabı Hak bütün bunlara muttali'dir. Ve la asgara min zalika ekbara illa fi kitabim mubin. Zerreden küçük veya büyük olmasın ki her şey nerededir? Lehif mahfuzdadır. O halde Kaderin birinci aşaması nedir? Her şey levh-i mahfuzda var. Yani e, her şey Allah'ın ilminde var. Oma ya'zubu rabbike min miskal zerratin fil ardı ve la fissema. Yani Allah'ın ilminde her şey var. Yani burada asıl istidlal yerimiz neresi? Oma ya'zubu. Hiçbir şey Allah'ın bilgisi dışında değildir. Vama yağzubu, vama yagibu demek. Vama yağzubu an Rabbi'ke min mithqalı daratin fil erdi ve lafisema. O zaman kaderin birinci merhalesine ilim, ilmi ilahi her şey içine alıyor, Sınır yok. Hiçbir şey ona engel olamaz. Zamanla alakası yok. Peki ikinci merhale nedir? O da hadis suresinin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 yazılmıştır ilminde olan her şey yazılmıştır ma asabe min musibetin fil ardi ve fi enfusikum illa fi kitabim min qabl an nubraha in zalike ala llahi yesir leki la taasu ala ma fatakum ve la tafrahu bima ataakum ikinci grupla ikinci halkayla bizim esefi okuyorduk buraya gelmiştik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 Kaybedince de üzülmeyen. O zaman kaderin ikinci merhalesinde ne var? Allah Teala ilmine uygun olarak her şeyi kayda geçti. Üçüncü merhale nedir? İşte insan suresinde وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا يَشَاءَ اللّٰهِ Biliyor, yazıyor, sonra diliyor, murad ediyor. O murad etmeden sen murad edemezsin. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا يَشَاءَ Allah Son merhalede nedir? Allahu Khaliqu, kül li şey Suresinde bu ayet i Allahu Khaliqu, kül şeyin şey in. Yani dört merhaleyi yazdın. Şimdi birisi, wa ma ya an Rabbi, ilim her şeyi biliyor. İkincisi, biliyor yani i̇lim, biliyor. İkincisi neydi? Ma ve musibetin fil ardı walafi anfusikum, bildiğini yazıyor. Üçüncüsü nedir? O da wa ma tshaouna illa an ysha Allah. Allah dilemeden siz dileyemezsin. Dördüncüsü ise Allahu Khaliqu, Allahu Khaliqu külli şeyin, her şeyin yaratıcısı odur. Peki şimdi o zaman dört merhale var. Rabbimiz ezelde her şey biliyor. Ne diyor burada? <gülüyor> <gülüyor> yani kal, bi ilmihi. Yani muafkan bi ilmihi. Ezelde ilmine uygun olarak yarattı. Senin on kuşak ötede.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 Allah yazdı diye meyhaneye gitmiyor ya e her şey biliyordu ya öyle dedik demedik mi? Vema ya anzub an Rabbi kemin miskale daratin fil ardı ve lafisema alimul gıybi ve O zaman Allah Teala ezelde bu adamın meyhaneye gideceğini biliyordu yazdı her şey yazıyordu yazdı. Şimdi bu adamda meyhaneye gidiyor Allah Teala yazdı diye meyhaneye gitmiyor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 Ha, bu adamı birisi vurdu. Mutezide diyor ki, bunun ecelini katil kesti diyor. Ha? Eceli kesilmiştir. Ehl-i sünnette diyor ki, efendim, el e, bu adam, ölen bir adam, el-maktulu meyyitun bi-ecelihi. Eceliyle ölmüştür. Eceli, bu adamın o kadardır, öyle diyoruz. Peki,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 cehaleti haşa isnad ettiğinde o zaman Allah Teala'nın ilmi kulların ilmi seviyesine iner. Peki o biliyor. Tekim ayet-i kerime sizin şerhde de var mı? Feiza ca eceluhum la yastahiruna saaten ve la istakdimun. Ha? Buldunuz. Başı nedir onun? Velikulli ummetin ecel. Feiza ca la yastahiruna saaten ve la istakdimun. Yani ecel ne?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 لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم وعلم ماهم عاملون قبل أن يخلقهم لم يخف عليه على من؟ على الله لم يخف على الله شيء من أفعالهم من أفعال من؟ من أفعال العباد قبل أن يخلقهم قبل أن يخلق العباد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 Ela ya'lemu men khalak Değil mi? Ela ya'lemu men khalak Ve huvel latiful Habir ile Amel arasındaki fark nedir? Fa'le İşte o nedir? Fa'le ile e, Amel arasındaki Fark nedir? Peki Şimdi e, a, Amel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 Şimdi ya'lamunun e, faili nedir? He? Mendir değil mi? Fi mavda'i raf'in fa'ilu alim ediyoruz. Alimenin failidir. Ela ya'lamu men khalak. Yaratan bilmez mi? Ela ya'lamu men khalak. Ve huve'l latiful Latif nedir? El alimu bidaka'ikil eşya. Eşyadaki bütün ince noktaları bilir. Latif, Al-ʿAlimu, bedaqaikl-ı Şia, her noktaya nüfuz eder. Peki, O who well Latif, al-Ḫabir, habir nedir? Al-ʿAlimu, bıhqaikl-ı Şia, eşya. eşan haki kat denbilir. Yani, eşya gelecekte hangi suret, hangi şekli alacak, nerede nasıl olacak, bütün bunları bilir. Peki, Ela ya Alemu men kala, yaratan bilmez mi? Peki. ''Hüvel kallâkul alîm'' diyor yine değil mi? ''Kallâktır, alîmdir.'' Niye bunları getiriyor? Yani Allah, yaratıcı olan Allah Azze ve Celle yarattığını bilmez mi? Yani bir sanatkar bu masayı yapıyor, masanın altında ne var, kenarında ne var bilmez mi? İnsanı Allah bilmez mi? ''Ela ya'lemu men khalak'' Yani Allah'ın indirdiği şeriatla beşerin hukuku yan yana olur mu?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 ibadet anlamı ortaya çıksın zahir olsun diye. Peki insanın boş bırakmıyor yani. Boş bırakmıyor. İşte ayet-i kerimeyi burada almış. "Vemâ halaktul cinne ve'l inse illâ li yabudû." Yani neden yani onlara taat emretti? masiyetten nehyet, uzaklaştırdı. Çünkü bunun için yaratmıştı zaten. Yani bunları hep ayet-i kerimelerden çıkarıyor. "Vemâ halaktul cinne" El-insane illa bana ibadet edin diye evli yarifuni. Ve kullu yecri bi kudretihi ve meşiatih. her şey onun kudreti ve onun dilemesiyle olur. Ve ma teşaune illa ey Allah demiştik insan suresinde. Yani kullu yecri bi kudretihi. Peki Müslüman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 farklı şekillerde takdir ederiz ama en güzeli mai mastariyedir. O zaman tevhili mastarı alırız. Ne deriz? Wallahu halakakum ve amelekum değil mi? Sizi de yaratan Allah'tır. Sizi de yaratan Allah amelinizi de değil mi? Ameli Wallahu halakakum sizi de amelinizi de. Peki mutezde ne diyor? Kul kendi fiilinin halıkıdır. Ama biz ne diyoruz?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 Böyle serkeş bir varlık değildir, hesabı sorulmayacak bir hayatı yaşayan kişi değildir, hesaba çekilecektir yani başıboş serkeş sonrasında muhakemeye çağrılmayacak bir varlık değildir insan. Wa ma khalaqul cinn wal insa illa aliyabudun <gülüyor> onla anlayabiliriz. Peki efendim şimdi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 Rabbul Alemin. Fe mâ şâe kâne. Fe mâ e Allah Teala'nın dilediğine nedir? Kâne, vücide. Değil mi? Ne dilerse kâne onun cevabı. Ma şartiye. Fe mâ şâe e ve mâ yeşe lem yekun. E, Dilemediği ise lem yekun, lem yûced. O da olmaz. Her şey onun dilemesiyle, onun iradesiyle oluyor kardeşim.